صلو على رسولنا محمد، صلوا على الطبيب قلوبنا محمد الله، صلوا على شفي الذنوبنا محمد. Allahumma cedd ve sallim ve barik alahe wa alehi ve sabbih ve mantabihu bi ihsan, ve selamen daimen Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden bir demet şu mübarek Cuma akşamında, Re Receb-i Şerif'in ortalarında mübarek vakitlerde şu mescitte toplanıp okuyup sevap kazanmak istiyoruz. Rabbimiz hayırlara nail eylesin. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamadan önce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu fakine hediye olması için ve cümle âlinin ve ashabının etbağının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye ve sair enbiya ve mürselin ve evliyaullah ve mukarrebin ruhlarına ve bilhassa Türk ve aliye misahadat ve meşayihinin ruhlarına hediye olsun diye Ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, yakınlarımızın ruhlarına mübarek Cuma akşamında bir hediye-i Kur'aniye olsun diye ve bu beldeleri fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, şehitlerin, gazilerin ruhlarına, bu beldeden metkum bulunan Evliya Allah'ın, Hüseyin Gazi Hazretlerinin, acı bayram Veli'nin, Taceddin Sultan'ın ve adlarıyla sayamadığımız da hani küne ma'al cenazeti yakuluna subhanen men bil kudreti ve qahara'l ibad bil mecl. Sadaka Rasulullah fi maqal ma Ebu Hüreyre radiyallahu anh'den rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: İnne lillahi melaiketen yemşuna ma'al cenaze. Allahu Teala Hazretlerinin cenaze ile beraber yürüyen vazifeli bazı melekleri vardır. Yani vefat etmiş olup da kabre götürülmekte olan cenazenin yanı sıra yürüyen melekler vardır. Bunlar tesbih ile meşgul olurlar. Derler ki: "Yekuluna subhanen men ta'azzza bil kudreti ve qahara'l ibade bil mert. Kudretiyle yücelen, yükselen, aziz olan Allah'a, Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederiz ve kullarını ölüm ile kahreleyen Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Muhterem kardeşlerim. Biz Allahu Teala Hazretlerinin kullarıyız, fanileriz. Bu dünyaya ebedi, kalıcı gelmedik. Bu dünyada bizden öncekilerin gittiği gibi biz de ölüm elinde zebun olacağız. Bu kuvvetler, bu gençlikler, bu imkanlar, bu rahatlıklar efendim bu enerjiler tükenecek. Bir zaman gelip ölümün eline, pençesine düşeceğiz. Bir av, bir avun efendim kuvvetli bir av avlayıcı hayvanın eline düştüğü gibi bu dünyadan boynu bükük gideceğiz. Rabb'imiz bize güzel bir hal ile ölmeyi nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri ise Hayyubarq'dır. Efendim daimdir. Kendisi kudret, kuvvet sahibidir. Ölümü ve hayatı imtihan için yaratmıştır. Mülk Suresinde, Tebarike Suresinde buyuruyor ki, Hangimiz daha iyi imtihanda cevap vereceğiz diye, hangimiz daha iyi kulluk edecek diye, hangimiz daha güzel salih ameller işleyeceğiz diye allah Teala Hazretleri bu hayatı icat etmiştir. Hayat olunca ölüm de normal. İnsan bu dünyaya gelir. Ondan sonra da ölüp gider. Ne mutlu ne mutlu bu hayatın faniliğini anlayıp baki hayat için hazırlananlara baki hayat için hazırlananlara ne mutlu. Ahirette ölmek yok. Ehli cennet cennete girdikten sonra ehli cehennem cehennemde kaldıktan sonra cehennemin içindeki günahkarlar imanlı olup da günah işlemiş ve cezayı hak etmiş olanlar cezasını çekip oradan çıktıktan sonra ölüm yok edilecek iflah edilecek bir efendim koç şeklinde cennetle cehennem arasında boğazlanacak ehli cennete Allahu Teala hazretleri seslenecek ki nimetler içinde yaşayın ölüm yok ebedisiniz efendim cehennem ehle seslenecek ki azaplar içinde kahrolunuz ölüm yoktur yani ölmek iki taraf içinde olmayacak. Ölüm denilen şey kalmayacak. Ehli cennet cennette piha ebedi nimetlerle mütelezziz olacaklar. Rabbimiz o ebedi hayatta cennet nimetleriyle ebedi mütelezziz olanlardan eylesin cümlemizi. Ziya Paşa'nın iki beyti var ki çok hoşuma gidiyor ölümle ilgili güzel sözler. Diyor ki meşhur bir şiirinde Ziya Paşa, yüzyılda bir vücudu kılıp genci marifet, ahir yerin neşimeni haki mezar eder. Bir şahsı iz nazile sattal besleyip, encamı kar pençe-i merge şikar eder. Subhanen men tahayyere fi sun'ihi l-okul. Subhanen men bi kudratihi yu'jizu l Birinci mesra diyor ki 100 senede bir insanı marifet hazinesi haline getirir Allahu Teala Hazretleri. Her sene insan ilimden, irfandan bir şeyler okur. Her sene bir şeyler okur. Bilgisini arttırır, hadisler öğrenir, ayetler öğrenir, dinin ahkamını öğrenir, fıkhın inceliklerini öğrenir. Günden güne yani böyle süzülmüş bal gibi olur, kaymak gibi olur, kamil bir insan olur. Efendim saçı ağır, sakalı bembeyaz olur, pamuk gibi olur. Bakanın yüzüne bakanın içi gider, hayran, hayranlık duyar. Yüz sene içinde bir hazine olur insan. Halbuki küçükken hiçbir şey bilmiyordu Hiçbir şey bilme, bilmez bir vaziyette dünyaya gelmişti. Hazine olur yüz sene, 90 sene, 70 sene. Ömrüne kadarsa hazine haline gelir. Bilgiler hazinesi, marif, marifet hazinesi haline gelir. Ama sonunda ahir, yerin hakim mezar eder. Mezar toprağının yastığına onu yaslandırır, gömer Allah-u Teala Hazretleri. Takdiri ilahi. Yani bu hazineyi nasıl gömüyorlar toprağın altına, nasıl toprağın altından hazine çıkıyorsa insanoğlunu da ona benzetiyor yani. Hazine gibi olunca hadi bakalım toprağın altına saklarlar insanı. Burada dikkat edilecek bir şey, insan bu ilimleri muhterem kardeşlerim, kendisi faydalanmak için öğreniyor. Allah'ın rızasını kazanmak için öğreniyor. Bu hadisleri biz onun için okuyoruz. Bu hadisleri siz onun için dinliyorsunuz. Öğrenip, tatbik edip Allah'ın ızasını kazanacağız diye. Bu bilgilerin bizde kalması ve başkalarına öğretilmemesi vebaldir. Yani ilim erbabı olan insan, bildiğini kendinden sonrakilere ihsan edecek, arz edecek, verecek, ilmi kendisiyle beraber götürmeyecek. İlmi kendisiyle beraber götürmek vebaldir. Ahirette ateşten gemler ile ağızlarına gem vurulacak. Siz niye dünyada ağzınızı gemlediniz, ilmi öğretmediniz diye. Hakkı bilen, hayırı bilen insan söyleyecek. İyi, tamam hocalar yandı, cemaat kurtuldu. Herkes kurtulsun ama siz de kurtulamazsınız. Siz de bildiğinizi çevrenize söyleyeceksiniz. Biz de söyleyeceğiz, siz de söyleyeceksiniz. Hak budur, yaptığın şey doğru değildir, bu işi düzelt diyeceğiz karşımızdakine. Doğru iş yapanı teşvik edeceğiz, eğri iş yapana işin eğriliğini anlatacağız. O bakımdan ilmi böyle öğretelim. ilimimizle beraber toprağın altına şeyimizi götürmeyelim, bilgilerimizi götürmeyelim. İkinci mısrada diyor ki: Bir insanı izzet ile, ikram ile, balla kaymakla efendim 100 sene besler o oh, tombul tombul güzel güzel efendim bir insan olur. Yanaklar şeyler, deriler gerilir, pırıl pırıl filan. Yani tabir caizse fıstık gibi olur insan. Ama encamı kar pençeyi merge şikar eder. Sonunda ölümün pençesine av olur insan. Ölüm sanki bir av avlayan yırtıcı hayvan gibi. Biz de sanki onun keklik gibi, bıldırcın gibi avıyız. Bizi yakalar çatır çutur hakkımızdan gelir. Bunu bilmeliyiz. Bu hep herkesin başına gelecek. El mevtü kesün ve küllün nasi şaribuhu. Ölüm bir kase efendim şerbettir ki bu acı şerbeti herkes içecek. Vel kabru babun ve küllün <gülüyor> nasi dâhiluhu. Kabir de bir kapıdır. Bu kapıdan herkes geçecek çaresi yok ahiret alemine. Bu kapıdan uğrayıp geçip öyle gideceğiz. Dileğimiz Rabb'umuza güzel kulluk edip yaşamak. Allah-u Teala Hazretleri bizi hayırlara muvaffak etsin. Daima hayırlı eylesin. Dün akşam beraet kandiliydi. Elhamdülillah bu koca cami almadı. Alt katları doldu. Kimisi dışarıda kaldı. Demek ki bu kadar daha cami olsa olacak. Daim olacak. Yani o zaman değil, o zamana mahsus değil. Devamlı devamlı halimizi sürdüreceğiz. وَلَّذِينَهُمْ <gülüyor> Ala Namazlarını koruyanlar, idame ettirenler diyor ayet-i kerimede. Bu korumak, idame ettirmek neymiş? Bir rivayete göre, sen bu namazda melekleşiyorsun ya, Rabbımızın huzurunda saf bağlayıp durunca, bu dünyanın pisliğinden sıyrılıp yücelere çıkıyorsun, miraç oluyor ya, melekler gibi Rabbımızın huzuruna geliyorsun ya, güzel sıfatlar kazanıyorsun ya, ...bu sıfatları namazdan sonra... ...öteki namaza kadar koruyabilecek insan. Yani buradan aldığı enerjiyi... ...ikinci namaza kadar koruyabilecek. Yoksa burada melek... ...kapıdan dışarı çıktığı zaman şeytan... ...olmaz. Burada melek... ...kapıdan dışarı çıktığı zaman canavar... ...olmaz. Burada dürüst... ...doğru, halif... ...öbür tarafta eğri büğrü... ...efendim kalleş, aldatıcı olmaz. Halimizi devamlı hale getireceğiz. Zikrimiz daimi... ...olacak namazımız daimileşecek, Efendim, halimiz, güzelliğimiz daimileşecek. allah Teala Hazretleri salih ameller İslam'a muvaffak etsin ve bütün ömür boyunca, tuğli hayatına, bütün hayatımız boyunca güzel kulluk yapmakta da bizi daim eylesin. Zikzaklı, batarak, çıkarak gitmeyelim. Bugün iyi, yarın kötü. Bugün günde yüz rekat, rekat namaz kılıyor, yarın cumayı bile terk etmiş. Olmaz. İstikrarlı muntazam, kararlı bir Müslüman olarak yürümeyi nasip etsin. Bir, bir zaman gelip de öleceğiz. Ölüme hazırlıklı olmayı nasip etsin Rabbimiz. Hepimiz öleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bugünden hazırlanmalıyız. Bir hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki vasiyetini yazmamak, vasiyetsiz ölmek bu dünyada artır, ahirette de utanç ve vebaldir. Bu dünya içinde zarardır, ahiret içinde zarardır. Onun için vasiyetimiz yazılı olacak. Filanca insana şu kadar borcum var, ey mirasçılarım. Malımdan bu borcumu ödeyin, beni mahvetmeyin. Kendi malımdan bu parayı onlara ödeyin. Filancadan, falancadan, falancadan şu kadar alacağım var, onları alırsınız. Şu kadarını şuraya şuraya sahip edersiniz. Ey benim sözümü dinleyen mirasçılarım, Allah'tan korkun, benden sonra imandan çıkmayın, doğru yoldan ayrılmayın, ben başınızdan gittim diye... Cenab-ı Hakk'ın yolundan, şeytanın yolundan sapmayın diye nasihatimiz yazılacak. Vasiyetimiz yazılı olacak. Bugün akşam gidince inşallah hepimiz mürekkepli kalemi elimize alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım evladımıza arkamızdan ne diyeceksek diyelim. Şimdi buraya gelmeden önce, yani abdestimi tazelemeye vakit bulamadım. Birileriyle konuştuk. Önce nesi ölmüş, babası ölmüş. Malları bölüşememişler kardeşleriyle girmişler birbirlerini. Ondan sonra aradan bir zaman geçmiş, anası ölmüş. Onu da bölüşememişler. Yine karma çorban. Efendim işler karma karışık. Bir tarafta burada efendim borç harç içinde bir sıkıntı çekiyor bu. Öbür tarafta mallar duruyor. Taksim edilmemiş malların efendim kiralarını bazıları cebine indiriyor. Karma karışık işler. Neden oluyor biraz da ananın, babanın zamanında Vasiyetini yazıp bu işi tanzim etmemesinden. Sonra karışıyor işler. Onun için bu işleri karışıklığa bırakmamak lazım. Sen geriye mal bıraktığın zaman kardeşim, ben mal bıraktığım zaman vebali bana kalıyor, safası mirasçıya. Şafası ölüm hak, miras helal, mirasçı malı alır. Ama hesabını vermek bana düşer. Bu malı nereden kazandı? helalden mi kazandım, haramdan mı kazandım filan diye vebali bana düşer. Bu dünyadayken, ecel, aman vermeden, yakamıza yapışmadan malımızı taksim edeceksek edelim. Efendim, her şey belli olsun. Bazen şey mümkün oluyor, hayatın müddetince ben kullanacağım, ölür ölmez bu iş filan canlı olacak, falan canlı olacak diye yapıyorlar. Çok kimse böyle bu işi yapamadan ölüyor. Başka bir şehirde bir başka tanıdığım var. Neler düşünmüş, neler düşünmüş. Ah hocam gelse de, malımı şu vakfa versem de, filancaya da şu hayrı yapsam da, yapamadı gitti Yani ona niyet etti ama toparlayamadı işi. Onun için bu öl ölüm ansızın gelir. El mevtü ye'ti bazteten vel kabru sandûkul amel Ölüm apansız gelir, yakasına yapışıverir insanın. Hazırlıklı olalım. Ölüme hazırlıklı olalım. Her işimizi görmüş olalım, borçlarımızı ödemiş olalım, vasiyetimizi yapmış olalım. Ondan sonra da vademiz yetince ne yapalım? Ya Rabbi al emanetinde huzuruna müsterih olarak geleyim diye gelebilelim. Allah bize güzel bir ölüm nasip etsin. Evet. Ölümden korkmayın. Ölümü sevmek bile lazım. Niye? Çünkü ölümden sonra insan sevdiklerine kavuşacak. Arada perde oluyor ölüm. O perde kalkınca Hoh, sevdiklerinin yanına gideceksin, sevdiklerine kavuşacaksın. İyi kul olabilirsin. Ölümden sonrası için hazırlanalım. En kötü pişmanlık buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ahiretteki pişmanlıktır ki hesabı gördükten sonra, ah keşke dünyada şöyle yapsaydım, bak işte yapmadım da cehennemlik oldum.'' kıymetiyor. Bu pişmanlığı burada duyalım. Bu pişmanlık için burada endişe çekelim, gözyaşı dökelim, ağlayalım, yalvaralım. Burada pişman olalım günahlara, burada tövbe edelim günahlara, burada cehennemden kurtulmak için çalışalım, burada cenneti kazanmak için çalışalım. Bu ölüm gaddar bir şeydir. Avı avlayan, ava ben geliyorum demez. Pusuya yatar, birden cump üstüne atlar yakalar pençesini geçirdi mi biter iş. Ölüm de öyle pusuya yatmış gibidir. Bu hadis bugün karşımıza böyle çıktı. Rabbimiz ölüm'e hazırlanmayı nasip etsin. İşte biz böyle evet, boynu bükükler olduğumuz evet. için ölüm bizi kahrettiği için bu kahre uğramadan tedbirimizi alalım. <gülüyor> Diğer hadisi şerif: İnne lillahit aala âniyeten min ehlil ardı ve âniyetü rabdiküm kulub ibadet salihin ve ahabuha iliyi elhen elyenuha ve arakkuha. Allah Teala Hazretlerinin yeryüzünde efendim kapkacakları vardır. Yeryüzü ahalisinden kapkacakları vardır. Bu Rablınızın kapkacakları yani tas, tencere, kazan vesaire gibi şeyler demek yani. Rabbiniz'in kapkacakları salih kulların gönülleridir, kalpleridir. Ve bunların Allah yanında en makbul olanı, en sevgili olanı en yumuşak olanıdır ve en dikkatli olanıdır, hassas olanıdır. Şimdi malum ki insan dünyada kapları içine bir şey koymak için kullanır. Küpün içine efendim zeytinyağı koyarlar. Su koyarlar. Ne bileyim, efendim, küçük kavanozun içine peynir bastırırlar. Toprağın altına gömerler ağzını kapatıp. Bilmem, tencerenin içine pirinç koyarlar, bilmem neyin içine, bidonun içine şunu koyarlar, bunu koyarlar. Kaplar, işin içine bir şey koymak, sonra ileride kullanmak içindir. Allahu Teala Hazretlerinin bu dünyadaki kapkacağı da salih kulların gönülleridir. Yani ne demek? Onların gönüllerine insan, şeyler bir şey yapmalı. Gönlüne hoş gelecek bir şeyler yapmalı. Yani salih kullarını hoş tutmalı. Allah'ın kullarına iyi muamele etmeli ki onlar orada biriksin. Ahirette insan bu azıkların, bu hayırların faydasını görsün. Ve anlıyoruz ki Allah indinde en makbul kalp, en sevgili kalp, yumuşak kalptir. Yani sert, Katı, haşin, kindar, hasetçi, kötü duygular, içinde bilmem ne, bin, bir çeşit şeyler kaynaşan gönüller değil de yumuşak, halimselim olan gönüllerdir. Ve rikkatli kalplerdir. Bazı insan vardır, gözyaşını tutamaz. Kuşların cıvıldasını duyar, şıpır şıpır gözlerinden yaşlıyor. Güzel çiçekleri görür. Bir bakar ki ağaç tepeden tırnağa, meyve ağacın ne güzel çiçeklenmiş, gözyaşını tutamaz. Efendim bir üzüntülü bir şey görse merhamete gelir. Bir kardeşini biraz sıkıntıda görse yardımına koşar. Yumuşak kalpli yani merhametli, rıkkatli. Allahü Teala Hazretleri böyle kalpleri en çok seviyor. En çok sevdiği kalpler rıkkatli, merhametli, yumuşak kalplerdir. Rabbimiz Teala bizim de gönlümüze yumuşaklık versin. Kalbimize katılık vermesin. Efendim sertlik vermesin, duygusuzluk vermesin. Efendim cümlemize anlayışlı bir kalp Efendim, yaşlı bir göz nasip eylesin. allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, ben gönlü kırıkların yanındayım. Kalbi kırık kullarımın yanındadır. yanındayım. Yani gönül kırmağa da gelmez. Sen bir kimsenin haksız yere gönlünü kırdığın zaman Allah onun yanında yer alır. Yani sana karşı olur. Sana karşı olunca da belanı bulursun. Onun için kalp kırmağa gelmez. Bu dünyaya biz mümkün olduğu kadar kalp yapma, mümkün olduğu kadar insanları sevindirmeye Efendim gelmişiz, ona yapmaya çalışmalıyız. Onu yapmaya çalışmalıyız. Yunus Emre'nin güzel bir dörtlüğü var, diyor ki, ''Ben gelmedim Davi için.'' Yani böyle kuru iddialar yapmak için bu dünyaya gelmedim. öbürlenmek için gelmedim. ''Benim iş, işim sevi için.'' yani muhabbet için çalışmaktır. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Allahu Teala Hazretlerinin nazar ettiği yer, nazargahı ilahi evi gönüllerdir. Gönül yapmaya geldim diyor. Hatta hadisi şerifte geçiyor ki Kabe'yi yıkmaktan kötüdür Müslümanın gönlünü kırmak. Neden? Kabe taşlandır, yıkarsın yeniden yapılır ama Müminin gönlü ki içinde, kamil müminin gönlünde Allahu Teala Hazretlerinin marifeti vardır, sevgisi vardır, muhabbeti vardır. Onu yıktığı zaman insan Kabe'yi yıkmış gibi kötü oluyor. Rabbimiz bize böyle birbirimize bakarken bu anlayışı nasip eylesin. Gönlüne Kabe gibi hürmet etmeyi, gönül yıkmamayı, kalp kırmamayı cümlemize ilham eylesin. Hepimizi arif, zarif, kamil kullar eylesin. Gaye o yani. Müslüman olduk, geldik. İşte günleri geçiriyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz filan. Neticede ne olacağız? Nereye varacak bizim bu işimiz? Eski hamam, eski tas kalacak mıyız? Kalırsak fena. İki günü beraber olan ziyandadır. Günden güne olgunlaşacağız. Elmanın küçücükken büyüdüğü gibi, yeşillendiği gibi, yeşillendikten sonra kırmızılaştığı gibi, tatlandığı gibi biz de böyle halden hale daha güzel hale gelmemiz, gelmeliyiz yani. Yani koruğun helva olduğu gibi günden güne helvalaşmalıyız, tatlılaşmalıyız, helva gibi olmalıyız. Bunun için de çalışmak lazım. Kötü huyları atmak lazım. İyi huyları almak lazım. Şu merhamet denilen şeyi, ince kalplilik denilen şeyi, zarafet denilen şeyi, e e edep ve haya denilen şeyi, güzel huy denilen şeyi mutlaka elde etmeliyiz. Onu elde edersek çok hayırlara ereriz. Allah'ın en sevgili kulları ahlakan en güzel kulları olacaktır. O bakımdan Allah Teala Hazretleri cümlemize güzel huylu olmayı nasip ve müessaf eylesin. İnnelillahi taala melaiketen fil ardı yantiku ala elsine tibni ademe. Bima fil ardı minel hayri ve şerrı. Allahü Teala Hazretlerinin melekleri vardır yeryüzünde. Adem oğlunun diliyle konuşur. Yeryüzünde olan şeyler üzerinde hayırlan işlerden neler varsa Adem oğlunun dili üzere onlar konuşur. Yani bu hadisin manası şuraya gidiyor ki söyleyene bakma, söyletene bak deniliyor ya bizim atalarımızın bir sözü var birisi geliyor bir söz söylüyor sana söyleyene bakma söyletene bak. Allah onu söylettirdi. Yani Allah'ın vazifeli melekleri var. İnsan onların dilleriyle konuşuyor. Yani söyleten Allah. Onun için her sözden ibret almalı insan. Her e, her lafın altında Allahu Teala Hazretlerinin ne hikmeti olduğunu düşünmeli. Tasavvufta da denir ki hocasının yanına gittiği zaman insan her sözü kendisine hasreten söylenmiş gibi telakki gelecek. Bunda bu söz bana söyleniyor. Bak şu kusurumu düzeltmek için oluyor diye. Herkes kendisine lazım gelen dersi alacak ve ona göre kendisine çeki düzen verecek. Çünkü cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp döklenir. Her şey Allah'tandır. Allah söylettiriyor. Allah yaptırıyor. Allah bak bunu böyle ikaz etti bana diye. Şimdi şu karşıda Hüseyin Gazi tepesi var. Yüksek bir tepe biliyorsunuz sitelerin arkasında. O sitenin üstünde bir türbe var dedik. Gittik. Battal Gazi'nin silah arkadaşı, mücahit bir kimse imiş ki çok eski zamanlarda burada cihad için gelmiş, çarpışmış. Mübarek şehit olmuş. Oraya gömülmüş. Hayat hakkında işte bir şeyler böyle duyduk. Kimmiş bu mübarek kabrini ziyaret edelim, bakalım kitabesi var mı diye çıktık. Bir büyük bina kalıntısı var. Başka bir şey yok. Bir türbe var. Bizim merhum komşularımızdan bir tanesi, niyeyse türbeyi yaptırmış, kubbesini tamamlatmış, çimento çıkartmış, kum çıkartmış oraya, tamir ettirmiş ama bina harap. Evliya Çelebi'ye göre orada bir büyük tekke varmış eskiden. 200 yüz derviş kalırmış, kazan kaynarmış orada. Büyük bir mamur yermiş yani. Neyse, biz orayı ziyaret ettik, ta tepede, mirenci noktası var, oradan böyle Ankara, tepeden aşağı, öyle görünüyor. Biz öyle şey yaparken, baktık orada horoz filan kurban ediyorlar türbeye. Horoz kurbanı olmaz. Yani horozdan kurban olmaz. Deve olur, koyun olur, keçi olur, sığır olur ama horozdan kurban olmaz. Bu horoz kurbanı nereden çıktı? Bu Sünnilerin şeyi değil. Herhalde bu Alevi kardeşlerin işidir falan diye. Alevilik, Sünnilik bunlar nereden geldi? Elazığ'dan mı geldi? Sivas'tan mı geldi falan diye konuşurken oradan birisi böyle bize genç birisi bakıyor. Biz de böyle konuşuyoruz. Ben anladım ki bizi dinliyor. Ben de yanına gittim, selam verdim. Konuştuk dedim ki neredesiniz Sivas diyeyim dedi galiba Sünni misiniz Alevi misiniz dedim Alevi dedi yani çekinemeyecek bir şey yok Alevi dedim peki dedim yani sizin şeyiniz nedir Sünnilerden ayrıldığınız taraf dedim. yani biz de Sünniyiz ama sizin ayrıldığınız taraf nedir dedim dedi ki biz dedi namaz kılmayız niye işte camiye girince efendim pabuç çalınıyor. Pabucu cemaatten çalmıyor ki hırsız çalıyor. Pabucu çalınan cemaat. Pabucu çalan değil ki. Yani ona ne kızıyorsun? E biz hiç aramızda edepsiz barındırmayız, siz barındırıyorsunuz. Tabii bu cami kalabalık görünce hırsız geliyor, şey yapıyor. Yani ister miyiz biz hırsızın gelmesini? Ondan bizim suçumuz ne? Hazreti Ali Efendimiz camide öldürülmüş de, şehit edilmiş de, onun için bilen diyorlar, tabii akıl mantık alacak şey değil. Biz dedik ki böyle şey olmaz. Dinin aslı şudur, esası budur. Oturduk, uzun boylu konuştuk. Yanımızda arkadaşımız vardı. O da Allah'tan kıra bayıra şeye gidilir mi, kitapla gidilir mi? Fermuarlı çantasının içine İmam Caferi Sadık Hazretlerinin fıkıh kitabını koymuş. İlmihal kitabını. Dedik, cafer Sadık Hazretleri'ni tanır mısın? Ne demek dedi. Tabi hürmet ediyor. Ee, şeyden, İmmi İsna Aşere'den Cafer-ı Sadık Hazretleri'ni mübarek bizzat. Biz de hürmet ederiz, onlar da hürmet eder. Dedik, onun kitabından bir şey okuyalım mı size namaz hakkında? Oku. Namazı kılmayı emrediyor. Cafer-ı Sadık Hazretleri'nin kitabında. Yalnız bizim Hanefilerden, yani Sünnilerden biraz daha şiddetli hükmü, namazı kılmayan ısrar ederse öldürülür diyor. Kafası kesilir diyor. Yani o daha sert onların işi. Bak dedik işte burada böyle yazıyor falan diye anlattık. Sonra da ben giderken dedim ki sözü zaten oraya getireceğim. Kardeşim sen beni tanır mısın dedim. Tanımam dedim. Ben de seni tanımazdım. Bak biz buraya geldik. Sen kalkmışsın nereden buraya gelmişsin. Biz de başka yerden kalkmışız buraya gelmişiz. Allah bizi buluşturdu. Allah bizim ağzımızdan sana gerçekleri duyurdu. Sen bu gerçekleri duydun. Yarın bu gerçeklere göre Allah'a iyi kulluk etmezsen, huzuruna suçlu varırsan, Allahu Teala Hazretleri ben sana filanca kullanımı gönderip de sana hakkı tebliğ etmemiş miydim diye sorar. Bunu bilesin dedim. Tamam abi dedi. Bana zaten bazılarda böyle bir şeyler demişlerdi dedi. Ben bundan sonra şöyle yapacağım, böyle yapacağım dedi gitti. Yaparsa kurtulur, yapmazsa kendisi bilir. Yani Allah birbirimizin dilinden, ağzından ötekimize nasihat eder ediyor. Meleklerle, şeylerle. Onun için aklımızı başımıza toplayalım. Bilelim ki söyletenin bir hikmeti vardır. Her şeyden ibret alma, arkasındaki hikmeti sezmeye çalışalım. İnne lillahi teala fi külli yevbi cumu'atil sitte mi'ete atiqin yu'atikuhum minen nar küllühüm kadiste ucebun nar Deylemi Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Başka kaynaklarda da var. Allah Teala hazretlerinin her cuma günü efendim cehennemden azat ettiği 600 bin cehennemi hak ettiği halde azat ettiği 600 bin azatlısı vardır. Hepsi cezayı hak etmişken affolurlar. Bu Cuma gününün faziletine dair hadislerden bir tanesidir. Cuma gününün fazileti hakkında çok hadisi şerifler vardır. Cuma gününün kadirinin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü Allah Kadir Gecesi'ni saklamıştır. Öteki şeyler de belli değil. Bu kandil dediğimiz şeylerde Araplar bir gün önce başlıyor, biz bir gün sonra başlıyoruz, bizim kimidir, onun kimidir derken, işler yine işin doğrusuna bakılırsa, biraz karışıyor. Hiç karışmayan, fazileti yüzde yüz sabit olan mübarek gün nedir? Cuma günüdür, Cuma gecesidir. Bugünün, bu gecenin kıymetini bilelim. Biz şimdi hangi gündeyiz? Yeni takvime göre Perşembe'nin gecesindeyiz ama İslami kanaate göre biz şimdi Cuma gününün içindeyiz. Akşam ezanı okunduğu zaman Perşembe bitti. Akşam ezanı okundu, perşembe güneşle beraber gitti, ufuktan aşağı gitti, cuma başladı. Cumanın akşam namazını kıldık biz şimdi. Yastı namazını da kıldık, yarın sabah namazını kılacağız, Cumanın öğlenini kılacağız, Cumanın ikincisini kılacağız, ezan okundu mu Cuma da bitecek, Cumartesi başladı. İş böyle döner yani. Onun için bu gece şimdi Cuma gecesidir. Eskileri bilirsiniz. Randevu verirler, konuşurlar, işte Cuma gecesi buluşalım. Sen gidersin Cuma'yı, Cumartesi'ye bağlayan günlerden... ...kıymetlerini bilmeyi Allah nasip eylesin. Bu Cuma günlerinin kıymetini bilmeyi Allah nasip eylesin. Bu Cuma gününe önem vermeliyiz. Cuma günü yapılacak işler nelerdir? Bir kere, Cuma'ya mahsus olarak bu abdesti alırsa bir insan, sabahleyin kalktı, Gusül abdesti aldı, vücudumu yıkadı, temizledi, mümkünse temiz yeni elbiselemi giydi. Ne olur Cuma abdesti aldığı için, yedi günlük günahı, yani bir hafta önceki günahı affolur, üç gün ziyadesiyle, yedi üç daha on gün eder, on günlük günahı affolur. Onun için eskiden büyükler, yani altın liralar verilerek şöyle bir başrafa su alınacak bile olsa Cuma günü yıkanmayı terk etmem demişler. Yani o kadar Cuma günü gusül alması almaya önem vermişlerdir. Siz de bunu ilkiyad edinin imanen Allah'a inanarak vahdisa ben sevabını Allah'tan bekleyerek Cuma gusülü alıp Cuma'ya öyle gidin bir. İkincisi Cuma günü salatı selamı çok eyleyin Peygamber Efendimiz'e çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde onu emretmiştir. Yeryüzünde Allah'ın gezici melekleri vardır nerede bir salatü selam okunsa, onu alırlar, Resulullah Efendimiz'e tebliğ ederler. Ya Resulallah, Ankara'nın filanca semtinden, falanca oğlu filanca, sana salatü selam ediyor diye tebliğ ederler. Ve Peygamber Efendimiz kendisine salatü selam edenin ismini yanındaki manevi bir sayfaya, nurlu bir sayfaya yazdığını hadis-i şerifler bildiriyor. Çok hadisler var, onun için bu Cuma'nın kıymetini idrak edin. Cuma günü yapmamızın şeyi, sebebi bu dersi. İşte bu ilimle uğraşmak da çok sevap. O sevaptan da istifade etmek için. Şimdi kardeşlerimizden bir tanesi kağıt göndermiş. Diyor ki, yurtta kalıyoruz. En geç onda yurtta bulunmamız gerekiyor. O bakımdan bu dersi mümkünse akşam namazından sonraya alalım mı? diyor. Yani şu bizim konuştuğumuz dersi. Ama Ramazan geliyor zaten. Şimdi İki hafta kaldı. İki haftadan sonra Ramazan gelecek. Ramazanda tabii tabi akşam namazından sonra iftardı vesaireydi filan. O telaştan bu işler olmaz gene. Yani bunu biraz böyle idare edeceğiz. Ramazan'da belki efendim seyahatler olur, bir yerlere gidilir filan. İnşallah kış mevsimi gelirken, sonbahar mevsimi geldiği zaman şeyi değiştirirsin. Şimdi değiştirmeyelim de bu böylece gitsin. Evet. Demek ki Allah Teala Hazretleri cuma günü çok kulları affediyor. Bizi de affedenle affettiklerinden eylesin diye tevbe ve istiğfarı çok edyelim. Efendimize salatü teala selamı çok eleyelim. Onların arasına dahil olalım Rabbimizin fazla keremiyle. İnne lillahi teala fi tüm bi yevmin selasi 360 ve 60 lahzatan yelhazu biha ila ehli al-ard. Fe men edrekat hu tilka lahzatu sara sallahu anhu sherra dunya ve sherral ahire ve ataahu hayra dunya ve hayral ahire. Bu hadisi i şerif manası şu oluyor. Allahu Teala Hazretlerinin her bir günde ehli arz'a 360 nazarı vardır. Yani 360 kez lütfiyle nazar eder Allahu Teala Hazretleri. Rahmet nazarıyla bakar yer yüzündeki insanlara. Kime bu nazar isabet ederse Allahu Teala Hazretleri onun üzerinden dünyanın ve ahiretin şerlerini çeker, alır, kurtarır onu şerlerden ve ona dünyanın ve ahiretin hayırlarını ihsan eder. Allah Teala Hazretleri lütfuna erdirdiği bahtiyarların cümlesine cümlemizi dahil eylesin. Dahil eylesin. Bineli şeytan ve Kehlen ve Luukan ve Dişukan. Em mal Luu kuhu duku herkesi görür <gülüyor> ve amma müşu kuhu ve amma kühluhu Efendimiz buyurmuş ki şeytanın sürmelenmesi vardır efendim yalaması vardır efendim ve keyifle keyiflenmesi vardır yani şeytanın gözüne sürme çekmesi vardır. Yalanması vardır. Şöyle dilini şey yapa yapa efendim ve keyiflenecek şeyleri vardır. Bunlardan yalanması yani diliyle yalanması nedir? Yalandı, yalan söylemektir. Hani kaşığı filan yalıyoruz diye ya, böyle ağzımıza sokup şey yapıyoruz. veya dilimizi çıkartıp dudaklarımızı ıslatıyoruz filan. Öyle diliyle şey yapması, yalan söylemek. Şeytanın o, o işidir. Efendim, keyiflenmesi... Nüşuk, yani böyle burnuna... MP'ye falan çekip de keyif mükeyyefat diyoruz ya böyle o şeyi o o işi de gazabıdır. Yani gazap denilen şey şeytanın adeta burnuna efendim MP'ye çekip de keyiflenmesi gibidir. Yani kul yalan söylerse şeytanın yalanma işi tamam olmuş olur. Efendim kul gazap ederse şeytanın sanki burnuna efendim enfiye çekip filan da keyiflenmesi gibi böyle, afyon çeker de keyiflenmesi filan gibi bir durum olur. Efendim, ve emma kühlühü fennev, sürme çekmesi de uykudur. Yani uykuya dalar da, hayırlardan geri kalırsa insan, sanki şeytanın sürmesini çekmiş olur insan gözüne. Bu hadis-i şerif biraz benzetmelerle, teşbihlerle anlatılmış olarak. Efendim, bize şunu söylüyor ki, insan yalan söylerse şeytanın ağzına tat katmış olur yani. Şeytanı sevindirmiş olur. İnsan, efendim, e, gazaplanırsa sanki şeytanın mükeyyefatına bir şey katmış da, enfiye çekmiş, afyon çekmiş, ona keyif yapmış gibi olur. Uykulara dalarsa şeytanın sürmesini gözüne çekmiş gibi olur. Bunlardan sakınacağız. Yani yalandan sakınacağız, Gazaplanmaktan sakınacağız. Lüzumsuz uykudan sakınacağız. Saatlerce uyku, uyku, uyku. Uyku da lazım insanın. Ve <gülüyor> cealna Uykuyu bir istirahat, bir dinlenme, vücudun bir sonraki zaman için enerji toplaması olarak meşru bir şey kabul etmiştir dinimiz. Elbet uyuyacağız ama dinimizin uyu dediği zamanda uyuyacağız. Onun dışında uyumaktan kendimizi koruyacağız. Lüzumsuz uykular, lüzumsuz yemekler, boş vakit geçirmeler, bu hayatı bize, efendim, boşa geçirmeye ve işte Allah'ın kahrına uğramaya götürebilir. Rabbimiz şeytanın her türlü hoşuna gidecek işten bizi uzak eylesin. Rahmani işlerle meşgul olmayı nasip eylesin, hasılım. Diğer hadis-i şerif, اِنَّ لِلْقَتِلِ عِنْدَ tehhisalen. <hüsâlin> Yagfir lahu hati'atahu fi awwali daf'atin min damihi ve yujarru min azabil kabri ve yuhalla hulletel kerame ve yara maqadahu min el cenne ve yumna min el feza'il ve yuzevvecu min el Allah nasib eylesin. Şehitlerin nail oldukları sevapları anlatıyor Pey bu peygamber Efendimiz bu hadis Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz اِنَّا لِلْقَتِي لِعِنْدَ اللّٰهِ سِدَّ Allah yolunda maktül düşen, öldürülen, şehit olan insanın altı hasleti vardır. Altı şey kazanır. Birincisi, bu altı şey. يَغْفِرُ لَهُ خَتِيَتَهُ Allah bunun işlemiş olduğu, geçmiş günahları affı mağfret eder. Yani şehit hemen affı mağfret olur. Ne zaman? fi اَوْوَلِ دَفَاتٍ مِنْ دَبِهِي Kanından ilk damlası yere düşerken bütün günahları affeder Allah Şeyhi. Eskiden şu kabaheti işlemişti, bu kusuru vardır, namazı kılamamıştı, oruçta bilmem hatası vardı filan. Eski kusurları, günahları hepsi ilk damlası damlarken kanının demem afolu bir ve yüce Rumin azabil kabir, kabir azabından kurtarılır korunur. Malum kabirde bir azap vardır. Kabirde azap haktır. Allahu Teala Hazretleri insan kabire girdiği zaman efendim meleklerini gönderecek, sorgu sual olacak. Ondan sonra da iyi kullara kabir cennet bahçelerinden bir bahçe haline gelecek. El-kabru ravdatun min riyadil cennet, ev-hufretun min huferin miran. Kötüler içinde cehennem çukurlarından bir çukur haline gelecek. Kabri ateşle dolacak. Akrepler çiyanlar, manevi azaplar, kabirde başlayacak kötü insan için. Onun için Allah cümlemizi kabir azabından korusun, kurtarsın. Kabirlerimizi cennet bahçesiyesin. Şehidin kabirde de azabı yok. İlk damlasıyla günahları affolur bir. Kabir azabından emin olur, uzak tutulur. Kabir azabı onun için bahis konusu değildir iki. Üçüncüsü ve yuhalla hulletel kerame kendisine izzet ve efendim asalet elbisesi giydirilir. Manevi efendim adeta şehitlik üniforması diyebileceğimiz manevi libaslar ile süslenir. Yani çok güzel elbiseler, çok süslü, zinetli elbiseler giydirilir kendisine şehit olması dolayısıyla onun artık tadına doyum olmaz. 3. Ve yer makaduhu min el cennet. Ve cennetteki makamı oturacağı yer kendisine gösterilir. İşte senin köşklerin, işte senin nimetlerin, işte senin sahip olduğu efendim cennet mülkleri diye gösterilir. Ve yûmenû min el feza'il ekber. Kıyametin en büyük korkularının olduğu kaynaştığı Mahşer gününde emniyette olur. Mahşer gününde insanlar tir tir titrerken, acaba halimiz ne olacak, hesaptan iyi mi geçeceğiz, kötü mü geçeceğiz, cennetli mi olacağız, cehennemlik mi olacağız, terlere batmışken, şehitler kıyamet gününün endişesini çekmezler. O sıkıntılardan, o büyük korkulardan emniyette olurlar. İnsanlar tir tir titrerken, onlar emniyette dururlar kenarda, beş. Altıncısı ve yüzevvecü minel huril i'in o kara gözlü, iri gözlü cennet hurileriyle, huri'in ile evlendirilir. Şehitler. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi şehitler cümlesinden haşr Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri buyurmuş ki kim şehit olmayı canı gönülden isterse Allah onu şehitler cümlesine katar yatağında ölse bile <gülüyor> yatağında ölse bile şehitler zümresine kadar. Onun için allah Teala Hazretlerinden dilediğimiz dileğimiz bizi şehitlerin zümresiyle haşreylemez. Bir de bir noktayı kolay bir noktayı tekrar hatırlatayım kalabalığın karşısındayım şimdi duyanlar vardır, duymayanlar vardır. Muhterem kardeşlerim Hadis-i şeriflerde, sahih hadis-i şeriflerde geçiyor ki, Allah'ın bazı kulları, o Feze-i Ekber gününde, yani mahşerin olduğu günde, herkesin elli bin sene sürecek o, çok uzun bir zaman. O zaman da Allah'ın bazı kulları, arş-ı gölgesinde, böyle benim şu minbere çıktığım gibi diye düşünüyorum ben, arşın gölgesinde, üzerleri nurdan elbiseler minberleri nur yüzleri nur pırıl pırıl nurdan minberlerin üzerinde sefa sürecekler. Niye söylüyorum bunları? Ya bitu humul ya Peygamberler ve şehitler bile bu insanlara bakıp kıpta edecekler. Aman yarabbim ne güzel halleri diye böyle, o güzel nurani hallerinde herkes hayran kalacak, kıpta edecekler. Bak şehitler de, peygamberler de kıpta edecek diyor Peygamber Efendimiz. Onlar kimdir ya Resulallah dediler. Merak ettiler sahabe-i kiram, siz de etmişsinizdir. Onlar kimdir deyince Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bu ne fillah. Onlar birbirlerini Allah için sevip dost eden, candan muhabbetleşen Müslümanlardır. İşte bu hepimizin yapacağı bir şey. Yapabileceği bir şey. Kardeşimizi candan sevelim. Müslüman kardeşimize kin tutmayalım. İçimizde efendim duygular, menfi fikirler, aleyhinde düşünceler olup yüzüne gülme tarzında iki yüzlü olmayalım. Sevelim, candan sevelim, candan ahbaplık edelim de Allah bizi o birbirlerini Allah rızası için sevenler, birbirlerine her türlü fedakarlığı yapanlar cümlesine dahil eylesin. Sizleri ve bizleri. Bu kolay tarafı. Sonra da işte şehitler gibi efendim e, ölmeyi nasip eylesin. Bir daha hatırlayalım şehidin ikramlarını. Birinci ikramı Günahlarının hepsi daha ilk kanının damlası yere düşerken affolunur. İkincisi, kabir azabı görmez. Üçüncüsü, izzet ve keramet ve asalet hulleleri, süslü elbiseleri kendisine giydirilir. Efendim, cennetteki makamı kendisine gösterilir. Hayran hayran bakar oraya. Dördüncüsü, beşincisi, kıyametin dehşetinden, korkularından emniyette olur. Altıncısı huri kızlarıyla evlendirilir. Yani düşmanla bir harp çıksa, çarpışsak, efendim, vuruşsak, vuruşsak, vuruşsak, şehit düşsek ölçecek. Ama bazen işler böyle olmuyor. Bazen insan, yani avam tabiriyle, külhan bey tabiriyle haybeye gidebilir. Allah etmez. Müslüman, Müslümanın karşısına harp ederek çıkmaz. Müslüman Müslümana kılıç çekip saldırdığı zaman ikisi de tehlikede olur. Yani cehenneme gidecekler diye tehlikede olurlar. Allah bizi öyle imtihanlara uğratmasın. Müslüman kardeşimiz de kılıç kılıca silah silaha karşıya getirmesin. Öyle harp ediyoruz, darp ediyoruz filan gibi düşüncelerle aslında tepetaklak gitmekten korusun. Bunun dışından söylüyorum, bu anarşi devrelerinde Bizim fakültemizde kavgalar, gürültüler olurdu. İkisi de güeyen Müslüman efendim ama birisi ötekisine saldırıyor, eline sopaları almış, kafasını, gözünü kırmaca, sandalyeyi kırmış, sandalyenin bacağını alıyor, öyle saldırıyor. Nasıl saldırıyor? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah! Kime çazırıyor? Müslümana saldırıyor. Yani böyle şey olur. Hocam bunlar bize saldırıyor, biz de onlara saldıralım. Yok dedim. Ben. Yani konuşuyoruz, böyle şey yok. Bir damla burnuna bir yumruk vuran bir damla yere damlasa Müslümanın kanının hesabı verilmez. Uymayın. Hocam koridorda sataşıyorlar omuz vuruyorlar. Şuraya çekiliyor. Varsa tamam. Yani siz korkak sayısınlar, şöyle dediğimler, böyle dediğimler. Uymayın, sataşmayın diye şey yaptım. Hani bu acı hatıraları düşünerek söylüyorum ki insan bir şey yapıyorum sanıyor. Allah Allah Allah Allah. Kimin üstüne saldırıyorsun? Beş vakit namaz kılan Müslümanın bir Anadolu evladının üstüne saldırıyorsun. Kimin başında paralıyorsun sandalyeyi? Namaz kılan camide omuz omuza namaz kıldığın kardeşin başında paralıyorsun. Neresi Allah Allah? Öyle şey olur mu? Olmaz. Olmaz ama şeytan bu insanları bir çeşit yolla kandırır. Boşa boşa efendim kanlar dökülür. Boşa boşa insan bir şey yapıyorum sanır da cehenneme de gidebilir. Rabbimiz bizi böyle kötü ölümlerle ölmekten korusun. Yani haybeye gitmekten boş yere, telef olmaktan korusun. Tabii memleketimizi korumak, kafirle cihad etmek gerektiği zaman canla okuruz kafirle. Bir gül bahçesine girercesine gideriz. Ölümden kaçmayız, korkmayız, cepheyi bırakmayız, siperden geri dönmeyiz. Efendim, kılıcımızı, silahımızı elimizden bırakmayız. Kazmayla, baltayla efendim, namusumuzu, haysiyetimizi, şerefimizi koruruz. Koruruz ama teflikadan Allah bizi korur. Şimdi benim korkum şudur, Gaddafi'ye Amerika hücum etti, bir harp olacak gibi oldu, neyse durdu. Şimdi Amer Amerikan donanması oradan çekildi, Rus donanması oraya geldi. Daha tiyatro sahnesi devam ediyor, ne olacağı belli değil. Yarın bir gün bir harp olsa, acaba Bulgaristan hücum eder mi, Rusya hücum eder mi bize mesela? Ederse çarpışır. Geleceğe varsa göreceği var. Canına okuruz. Korkum yok. Korkum şudur ki, kurtarılmış bölgeler, efendim bilmem neler, bilmem neler, ideolojik farklar filan diye bizim içimizden bazı hainleri kandırıp da bize saldırmasınlar. Ondan korkarım. Yani Allah Allah bize akıl fikir versin bizim milletimizin. Aklı bir karış havada gezenlerine akıl fikir versin. Nefse şeytana, düşmana uydurtmasın. Öğlelerin şerlerinden de cümlemizi korusun. <gülüyor> Sıhhat, afiyet ile yaşamak nasip etsin, Huzur, taadet ile yaşamak nasip etsin. Bir şeyi, zaten sizin de bileceğiniz bir şeyi üstüne bastıra bastıra söyleyeyim kardeşlerim. Şu anda rahatta mıyız? Elhamdülillah. Çok nimetlerimiz var. Rahattayız. Yediğimiz ekmeğimiz, içtiğimiz suyumuz, her şeyimiz yerli yerinde. Allah'a çok şükür. Tuz ekmek bile olsa... Elhamdülillah bahar mevsimi gelmiş, kışın soğukları gitmiş, yağmurlar yağıyor, kuşlar ötüyor, kelebekler uçuyor, çiçekler açıyor. Elhamdülillah halimiz iyi. Bu güzel günlerin kadrini, kıymetini bilip bu güzel günlerde hazırlanmak lazım. Bu güzel günlerde Rabbına güzel ibadet etmesi lazım insanın. Rahatta ibadet etmeyenin sıkıntı anında duası kabul olmaz. Kulluğumuzu şu anda iyi bileceğiz. Bir, iyi kulluk edeceğiz Allah-u Teala Hazretleri'ne. Namazımızda, niyazımızda eksik kusur olmayacak. Bak, dün berat gecesini geçirdik. Ondan sonra bugün inşallah, bugünden itibaren iyi bir kul olduk. Gözümüze sahibi olacağız, harama bakmayacağız, günaha dalmayacağız, yanlış işler yapmayacağız, dilimize sahip olacağız, kötü söz söylemeyeceğiz. Daima ağzı dualı, hayırlar işleyen insanlar olacağız. İşte Şaban gidiyor, Ramazan geliyor. Hayırların zamanı. Ondan sonra yaz gelecek. Bizim deliler, Ramazan biter, bitmez, zincirden boşanacaklar. Hadi plajlara, hadi eğlence yerlere, hadi içkilere, hadi bilmem nelere. Şeyler zaten, efendim, bilmem nereleri, batılı turistlere bir şey yaptı. Onlar nereleri boş bulursa oralara gidecekler. Gene günahlar, gene şeyler. Hayır. Bu güzel günlerin kadrini bilip, Rabbimize güzel ibadette daim olacağız. Yarın düşmanla başımız derde girdiği zaman dualarımız kabul olmaz. Bugünden halimizi bozmayacağız, güzel kuru olacağız. Bir de muhterem kardeşlerim, bugünden hazırlıklı olun. Her şeye, bir yere hücum edemez. Zayıflara hücum eder. Tefrikaya düşmüşlere hücum eder. Etrafımızda herkes kan gövdeyi götürüyor, birbirine saldırıp duruyor. Gördük ki silahlar üstün olunca baba yiğitlik para etmiyor. Bir gecede bakıyorsun kaç ton, kaç ton bomba yağıyor insanın üstüne, ne olacağı belli olmuyor çok çalışacağız. Bizim başka ülkelerden gelen Müslüman kardeşlerimizin konuşmalarını, röportajları, gazetelerde okuduk. İlme az çalışıyoruz. İslam için az çalışıyoruz. Gayretimiz eksik. Kafirler bizden çok çalışmışlar, ileri geçmişler. Onlara yetişmeye hiç ümidimizi de kesmişiz, hiç gayret etmiyoruz. Halbuki hem geçeceğiz, hem yetişeceğiz, hem geçeceğiz. Allah bize gayret versin. Ateş parçası gibi her birimiz çalışalım, çabalayalım. Efendim, e, o şairin dediği söz çok güzeldir. Hazır ol cenge eğer istersen sulh salah. Eğer huzur tükenene sulh salah iyili koşup istiyorsan cenge hazır olacaksın. Kuvvetli olacaksın. Güçlü olacaksın. Hazırlıklı olacaksın. Yekvücü olacaksın. Aranın düşmanı sokmayacaksın. Tefrikayı sokmayacaksın kendi içinde bölünmeyeceksin, kendi içinde birbirine çarpışıp da düşmanı güldürmeyeceksin. Rabbimiz cümlemize uyanıklık nasip eylesin. Hayırlara, feyizlere cümlemizi nail eylesin. Said olarak yaşayıp şehit olarak ölmeyi cümlemize ihsan eylesin. Bi hürmeti Esrar suretil Sûretil Fâtiha. Allah La ilaha illallah la ila, fe illallah la, ila, Allahü Melikül Hakkül Mabîn, Muhammedü Rasûlullahı Sadıkul Vâdîl Amin, fakseru سيدنا محمد بن عبد الله بن عالٰم آل البيت الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة أم ما يصفون b على ala al-Mursaleen ve al-hamdu lil-Lahi Rabbil-'Alamin. Sadaqallahul-Azim Subhan Rabbiyalanilah al-Wahhab. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين فمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا اكرم الاكرمين يا خير الناس عاجزنا yapmış olduğumuz <gülüyor> ibadetlerimizi, taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihatımızı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan altı adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, müzakere-i ilmi hadisimizi hatme Hacı Gani'm'in lutfun ve kabul eyle ya Rabbim. Ecri cemil ve sevabı kesir ihsanıyla ya Rabbim. Hasil olan icru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine şu mübarek cuma gecesinde <gülüyor> acizane ve acizane hibe ve hediye iletik bu vasıta ile ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle ya Rabbi cümle âlinin ve ashabının etbaının, ahbabının ruhlarına da dereceleri üzere ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbim. Sağir Enbiya ve Mürteli'nin ve ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Saadat ve Meşayi Turku Aliyyemizin cümlesinin ruhlarına hediye edelim. Vâsıl eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş bütün sevdiklerimizin ve yakalarımızın ve bize dua vasiyet etmiş olanların bizden dua bekleyen yakınlarımızın ruhlarına hediye edelim. Vâsıl eyle ya Rabbi. Bu belde de metbu Allah'ın mücahidleri ona neyzan ile. Cümlesinin kabirlerini şu mübarek cuma gecesinde Pırnule ile. Evet. Ruhlarının memnun ve mesrur ile ya Derecelerimizi ve onların derecelerini yükselt. Seyyiatınızı hasenata tebdil ile, Makamlarımızı daha âlâ eyle. Bizlere Tevfikini refîk Ya Rabbi, sevdiğin amelleri işlemeye, ömrümüzü rızan yolunda geçirmeye bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi, nefse uyanlardan, şeytana kapılanlardan eyleme. Ahir zamanın fitnelerine bulaşanlardan eyleme. Doğru yoldan şaşırıp sapıtanlardan eyleme. Yolunda daim zikrinde kâim eyle Ya Rabbi. Bize basiret nasib eyle Ya Rabbi hakkı hak olarak görüp O'na tabi olmayı nasip eyle. Batılı batıl görüp O'ndan korunmayı nasip eyle Ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizle sevdiğin salih kulları ile Ya Rabbi. Dünya ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her, her türlü, her çeşit hayırlarına bizleri nail eyle Ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerlerinden, tehlikelerinden bizleri koru Ya Rabbi sıhhat ve afiyetler ihsan eyle, Ya Hastalarımıza şifalar, acil devalar ihsan eyle, Ya Rabbi. Ya Rabbi, gönüllerimizin muratlarını ihsan eyle. Şu hatimleri okuyan kardeşlerimizi de dileklerine nail eyle. Hangi maksatla okumuşlarsa o isteklerine, maksatlarına vasıl eyle, Ya Son nefese cümlemize imanı kâmil eyle ve buyurun, Eşhedü en lâ ilâhe ve şe doğan me ve resulduyu diyecek imanı kâmil ile gözmeni nasıl bedehar? Ahirette senin cemal-i bagh gören bahçıyar yüksek seçkin kulların üzümünesine bizlerde dahil eder. bir hürmeti esma ikel hüsnah ve bir hürmeti abi ikel müştba ve bir hürmeti khatamatı Kur'an'ı alvim ve bir hürmeti yem-i berâa ve bi hürmeti leylatil cüm'ah ve bi hürmeti şehri şaban ve bi hürmeti kiraatil kur'an ve bi hürmeti khatmi hacegân ve bi hürmeti esrar suratil fatiha